Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Çernobil nükleer güç reaktörü kazasının 27. yıl dönümünde Sinop'ta düzenlenecek etkinlikte 1986'da Ukrayna'nın Pripyat şehri yakınındaki nükleer santral kazasına ve sonrasında yaşananlara tanıklık eden tasfiye memuru Jury Shumchenko konferans verecek. 8,5 milyon insanın radyasyona maruz kaldığı Çernobil kazasını görev alan 800 bin tasfiye memurundan bugün çok azı hayatta kaldı. Felaketin tanıklarından tasfiye memuru Yuri Shumchenko, 25 Nisan'da Sinop Çevre Platformu tarafından düzenlenen konferans için Sinop'ta olacak. Sinop'ta nükleer santral ise hala Sinoplulara rağmen Türkiye hükümetinin gündeminde. Araştırmacılar insan beyninin sakin kalma ve odaklanma yeteneğinin kısıtlı olduğunu ve şehir yaşamının gürültüsü ve yoğun temposu yüzünden köreldiğini uzun süredir biliyordum. Bu beyin yorgunluğu olarak bilinen bir soruna yol açıyor. Ancak İskoçya'da yapılan bir araştırma beyin yorgunluğunu yeşillikler içinde bir parkta yürüyerek silebileceğinizi öne sürüyor. Buna göre doğa manzaraları ılımlı büyüme adı verilen bir his yaratıyor. Edinburgh'daki Heriot-Watt Üniversitesi'nde ve Edinburgh Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar Mart'ta The British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan araştırma için bu portatif EEG'leri 12 sağlıklı gencin kafasına yerleştirdi. Elektrotlar beyin dalgası göstergelerini kablosuz olarak her bir gönlünün sırtında taşıdığı dizüstü bilgisayara gönderdi. Araştırmacılar daha sonra katılımcıları Edinburgh'da kısa bir yürüyüşe çıkardı. Önce şehrin tarihi kesimine sonra parka benzeyen bir alana daha sonra da ticari bir bölgeye gittiler. Araştırmacılar sonrasında kaygı, dikkat, zihinsel uyarılma ve derin düşünce ya da sakinlik belirtileriyle bağlantılı olduğunu düşündükleri beyin dalgalarını inceledi. Gördükleri şey yeşil alanların beyin yorgunluğunu azalttığı fikrini doğruladı. Çalışmanın başında bulunan Heriot-Watt Üniversitesi öğretim görevlisi Jenny Rowe, yeşil bir alanda yürüyüş yapılmasının onarıcı bir etki sağladığını, dikkat yorgunluğu ve stresten kurtulmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Ancak İstanbul'da gürültüden ve şehirden kaçacak ne kadar mekan var bilmiyorum. Doğrusu. Çanakkale'nin Karabiga beldesi, burunlarının dibine termik santral, külü depolama sahası yapılacağını duyunca ayaklandı. Belediye başkanı santral çevreci olacak diyor ama halk başkan belki 2014'te gidecek ama biz hep buradayız diyerek tepki gösteriyor. Çanakkale Karabiga'da planlanan Alcan enerji santrali. İskelesi ve kül depolama sahası projesi gergin günler yaşanmasına sebep oluyor. Mart ayı olağan belediye meclis toplantısında bir bölü beş binlik nazım imar planlarının bir bölü binlik uygulanabilir alan içerisinde alarkotermik santralinin imar planını kabul etmesiyle hafriyata başlandı. Fakat kısa sürede yayılan bilgi halkı tedirgin etti. Kül depolama alanlarının köyünün yakınına yapılacağını duyunca halk örgütlenerek hemen bir çevre platformu kur kurdu Alanın Priapos antik kentine yakınlığı ise endişe yaratıyor. Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, çevreye duyarlı örnek termik santral olacak diyerek projeyi savunuyor. Karabiga Çevre Platformu üyeleri başkanı ise bunu inandırıcı bulmuyor. Seçimle gelen belediye başkanı ve üyeleri belki de 2014'te yerel seçimlerde seçilemeyecekler. O zaman Karabiga halkı bunun hesabını kimden ve nasıl soracak? Karabiga halkı sonuna kadar tarihine, doğasına ve yaşam hakkına sahip çıkacaktır. Karabiga'mızın Priapos antik kenti'mizin Bakir koylarımızın yok olmasına seyirci kalmayacağız diyor. Dallas yakınlarında yaşayan 16 yaşındaki Ria Shabra'nın organik yiyeceklerle ilgili proje çalışmasına 3 yıl önce annesiyle babasının organik gıdaların değerleriyle ilgili tartışması ilham vermişti. Bunu çözmek için bir proje oluşturmaya karar veren Ria, meyve sinekleri ve organik yiyeceklerle ilgili çalışmalarıyla Ulusal bir bilim yarışmasında en iyi dereceyi aldı. Bilimsel yayınlar, dergi ve üniversite laboratuvar ayrıcalıkları da elde ettiği başarının cabası. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Boston'daki patlamalar ve zehirli mektup olaylarının ardından bir başka felakette Texas'ta bir gübre fabrikasında meydana gelen patlama oldu. Bölgedeki yerel televizyon kanalları patlamada en az 60 kişinin öldüğünü duyurdu. Waco bölgesinin kuzeyindeki West kasabasında bulunan West Fertilizer isimli gübre fabrikasında yerel saat ile akşamüstü yaşanan patlamaya neyin sebep olduğu belli değil. Ancak itfaiyenin patlama öncesinde fabrikada çıkan yangını söndürmek için orada olduğu ifade ediliyor. Yaşanan patlamanın kasaba çevresinde Richter ölçeğinde 2.4 şiddetinde bir sarsıntıya neden olduğu da belirtiliyor. Kimyasal gübrelerden uzak yeşil ve barışçıl bir gelecek diliyoruz Esen Kalın.